636. konu, Hazreti Ebu Bekir'in kumandanlıktan azlettiği Halit bin Said'in haklarının gözetilmesi hususunda Şurah bil bin Hasene'ye bir mektup göndermesi, Hazreti Ebu Bekir, Halit bin Said'i kumandanlıktan azlettiğinde, diğer kumandanlardan Şurah bil bin Hasene'ye onun için şu tavsiyelerde bulundu,